1550 numaralı konu, Hazreti Ömer'in tesbih çeken bir kişiye bir zikir öğretmesi, Hazreti Ömer bir gün adamın birinin tesbih çekmekte olduğunu gördü ve ona şu kelimeleri söylemesinin kendisi için yeterli olacağını söyledi, Sübhanülâhi mil, İhsemâvâti ve mile mâ şâ min şeyin badû, Elhamdülillâhi mil, İhsemâvâti vel ve mile mâ şâ şeyin badû, Allah Teâlâ'yı göklerin ve ondan sonra da dilediği şeylerin dolusunca tenzih ederim, ona göklerin ve yerin ve bunlardan sonra da dilediği şeylerin dolusunca hamd ederim, yine Allah Teala'yı göklerin ve yerin ve bunlardan sonra kendisinin dilediği şeylerin dolusunca yüceltir, tazim ederim.